Gıda toplulukları. Gıda topluluklarının e, şehirdeki ayağını daha önceki programlarımızda konuşmuştuk ama biz bugün e, Buday Derneği'nin kurucularından Oya Ayman ile bunu deneyimlemiş biriyle e, kırsal ayağını konuşacağız. Hoş geldin Oya. Hoş bulduk Leyla. Ee, gıda toplulukları son dönemler dönemde çok fazla adını geçirdiğimiz bir sürü insanın dahil olduğu ve az önce de dediğim gibi şehirdeki insanın temiz ve güvenilir gıdaya ulaşmasındaki en önemli umut ışığı. Evet. ...siz bu konuda neler yapıyorsunuz? Daha doğrusu sen bunu deneyimleyen biri olarak bize gıda toplulukları hakkında böyle bir küçük <gülüyor> bilgi versen. Tabii çok genel yine bir tekrar yapmakta yarar <gülüyor> var sanıyorum. Hoş Açık Radyo dinleyicisi muhtemelen yabancı olmadığı bir konu <gülüyor> ama... ...ben kırsaldan bakış olarak gıda topluluklarını bir kere hem tüketici diyeceğim e, tüketici olarak var olan insanların üreticiyle işbirliği yaparak türetici aynı hani dönüşmelerini sağlıyor daha topluluklarını ki türetici olmak da e, doğa dostu üretim yapan yani e, doğaya ve insan sağlığına herhangi bir zarar vermeden e, üretim yapan e, çiftçiden doğrudan alışveriş yapan onu denetleyen e, denetleyen derken böyle başında sürekli kontrol hı hı. eden anlamında söylemiyorum ama ee, güven ilişkisine dayalı. Ee, hatta e, bazı modellerde e, ihtiyacı olan ürünleri grupların ürettirdiği üreticiye bir model olarak karşılıyor, karşımıza çıkıyor ve hem üreticiyi e, hem de üreticiyi destekleyen bir model e, ve bir işbirliği yapılmasını e, esas alan bir model. E, biliyorsun çağımızda özellikle kentlerde kalabalık kentlerde artık neyin nasıl üretildiğini bilmiyoruz işte e, insanlar gidiyorlar ya marketten ya pazardan nereden alışveriş yapıyorlarsa e, üzerinde ambalaja bakıyorlar ve o ambalajlara genelde nasıl üretildiği nerede üretildiği e, hangi tohumdan üretildiği gibi bilgilere haiz olmadan alışveriş yapıyorlar e, gıda topluluklarında e, insanlar e, neyin nasıl üretildiği ...nasıl ulaştırıldığı, kim tarafından üretildiği bilgisine haiz olabiliyorlar. Bu bilgiyi kendileri gidip araştırıyorlar ve güven duydukları çiftçiden doğrudan alışveriş yapıyorlar. Bu noktada tabii ki daha iyi, yani süreticiler daha iyi beslenmiş oluyor, daha sağlıklı beslenmiş, çevre sevdiklerini daha sağlıklı beslemiş oluyorlar. İstedikleri ürünlere sağlıklı bir şekilde ulaşabiliyorlar. Ee, üretici ürününü satma imkanı buluyor doğa dostu ürününü satma imkanı buluyor üretici ile türetici arasında ihtiyaç üzerinden e, bir işbirliği başlayabiliyor e, ve e, bazı modellerde de türeticiler e, diyelim e, işte çocuklarıyla birlikte toprak kültürünü daha yakından tanımak üzere o çiftlikleri ziyarete gidebiliyorlar ve arada e, gerçek bir ilişki başlıyor tekrar. Hı -hı. Ee, bu anlamda e, üretim ve türetim kültürünü yeniden tanımlıyor aslında. Yani aslında bizim üretimle kopan bağımızı evet. türeticilerin üretimle kopan bağını yeniden de oluşturan evet. bir e, sistem öyle. oluyor. Aynen öyle. Şimdi şehir ayağı böyle ama bir de kırsalda üretim yapan, üreticinin ve ürününü işte şehirdeki türeticiye ulaştırmaya çalışan üreticinin bir hikayesi var. Hı hı. Onu da bir duymak istiyorum. Yani orada değişik ve farklı ne oluyor? Oradaki bağlar Şimdi nasıl? Şimdi şöyle ben kendi deneyimim üzerinden hı hı. anlatayım. Ben İzmir'in bir dağ köyünde yaşıyorum. Bizim işte ne üretimimiz var? Çiftçi olarak zeytinyağı üretiyoruz, yaz sebzeleri üretiyoruz. Kendimiz için üretiyoruz bunu. Artanını da bir şekilde paylaşıyoruz e, gıda topluluklarıyla. E, bir de komşularımız var. Doğa dostu üretim yapan. Hı hı. Doğa dostu patates üreten, mısır üreten komşularımız var. E, İzmir'de de şu anda e, sayısı beşe ulaştı. Gıda topluluğu var. E, ve e, bu toplulukların farklı farklı... Işte kimisi bunlardan kapalı gruplar hı hı. E, diyelim. Elli kişi sadece dışarıdan çok fazla üye almadan... Kendi arasında çiftçilerden aldıkları ürün listeleriyle işte belli zamanlarda 15 günde bir ürün siparişleri vererek topluluğun devamını sağlıyorlar. Kim Bir tanesi Ege Üniversitesi'nde kurulmuş bir topluluk. Orada da tek bir çiftçiyle ya da iki çiftçiyle bir şekilde çalışıyorlar, iletişim kuruyorlar ve o çiftçi o topluluk için ihtiyaçları üretiyor. Böyle bir model var. Diğerinde topluluk destekli tarım modeli var. Daha sonra onu anlatırım. İşte sipariş üzerinden Hı -hı. bir şekilde çiftçiye ürün ürettiren modeller var. Biz de mesela iki yıldır topluluk destekli patates üretimi yaptırıyoruz bir arkadaşımıza. Çok iyi patates üreten Nedret diye bir arkadaşımız Hı -hı. var. Çınar'da bir köyünden. Komşumuz aynı zamanda çok iyi patates üretiyor ve bunu tamamen ilaçsız ve Organik hayvan gübresiyle hı hı. E, üretiyor. Çünkü organik tavukçuluk da yapıyorlar. E, ve e, onlardan biz topluluk olarak yani Marmar olarak benim yaşadığım e, köydeki işte on kişinin ihtiyacı olan patatesi alıyorduk zaten. Sonra dedik ki ya bu patatesi daha fazla çok sevdi bize gelenler. Acaba satın alabilir miyiz diye talepler olmaya başladı. Biz de dedik ki Nedret'i acaba daha fazla üretebilir misin? de dedik ki e, üretebilirim ama. 500 kilodan daha fazla üretemem. Benim kapasitem bu kadar. Hmm. Ee, daha fazlasını üretmeye kalkarsam o zaman yanlış yaparım. Ya da e, hata yaparım, e, korkarım. E, ama aynı zamanda bunun riski de var dedi. Yani tamam söz vereceğim ben üreteceğim 500 kilo dedi Siz de onu satın alma garantisi veriyorsunuz bana ama. E, ben bunu ya hastalık gelirse hmm. ya e, işte iklim bir şekilde kuraklık olursa. O zaman ben size yüzüm olmaz üretemedim bu patatesi evet. dediğimde dediğinde ben de dedim ki biz senin riskine de ortak oluyoruz çünkü hmm. bu senden kaynaklı bir risk olmayacak ya da herhangi bir hastalık geldiğinde biz orada sana doğal yollarla bu hastalıkla nasıl mücadele edebilirsin konusunda uzmanlık desteği de bulacağız bu konuda da sana söz veriyoruz biz işbirliği yaptık bu topluluk destekli bu tarım bu topluluk destekli tarım Hı -hı. dediğimiz model evet. ee, ve Nedret bizim için o 500 kilo patatesi işte 550 kilo falan oldu hatta geçen Hı -hı. sene üretti ve o 500 kilo patatesi de e, gıda topluluklarında insanlar çuval çuval aldılar ve gerçekten Hı -hı. çok beğendiLER çok lezzetli bir patatesti hem Nedret kazandı hem insanlar sağlıklı pat patates yediler hem de bir ilişki kurulmuş oldu daha sonra o patlamış mısırlarını bir şekilde satmaya başladı. Artan ürünlerini. Biz de bahçede kendi mutfağımız için bir takım ürünler yetiştirdik bu yaz. İşte domatesdir, patlıcandır, biberdir. Hı hı. Kendi mutfağımızdan artanları işte kasaya doldurup dağıtım günlerinde gıda topluluklarına götürüp ihtiyacı olanlara bir şekilde verdik. Bu anlamda... Domatesimiz tarlada kalmadı. Hoş yine biz sosumuzu ve diğer şeylerimizi yapıyoruz ama hani artanı bir şekilde evet. paylaşmış olduk. Hem de e, insanlar sağlıklı domates yemiş oldular. Ki bu yıl domates gerçekten çok, çok zor bulunan evet. bir üründü biliyorsun. Öyle. Peki bir şey soracağım Oya. Şimdi e, güven göreceli bir kavram evet. ya... Evet siz üretimin içerisinde olan insanlar olarak bazı şeyleri çok yakından takip ediyor olabilirsiniz. Nedret'in işte ürettiği patateslerin gerçekten tertemiz üretildiğinden eminsiniz. Ama ben mesela Nedret'i tanımıyorum burada evet. biri olarak. Şimdi ben oradaki bağı nasıl kuruyorum? Sen beni tanıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> oradaki bağ öyle kuruluyor. Evet. Gerçekten insanların tamamen ben seni tanıyorum ben sana güvenirim hmm. demesiyle Hı -hı. oluyor bu. Tabi bu iş biraz bir süre sonra çok kalabalık olunmaya başladığında bir takım çalışma grupları oluşturulmaya hı hı. başlanıyor. ki İzmir'de şimdi biz yavaş yavaş gıda toplulukları işte e, karşı yakada gıda topluluğu Bornova'dakiyle, Bornova'daki ile Bornova'daki Urla'daki ile nasıl işbirlikleri yaparız? Biz ortak neler yapabiliriz? Hem türeticiyi bilgilendirme hem üreticiye destek olma konusunda e, nasıl işbirlikleri yaparızı konuşuyoruz. Şimdi kalabalıklaştığında bir takım çalışma grupları oluşmaya başlıyor. Ha bu gruplarda hiç mi e, sorun çıkıyor? Elbette sorun çıkıyor. <gülüyor> e, hatta işte e, bazı çiftçilerin ne yazık ki birkaç örnekte olsa yani 40-50 çiftçi arasından bir ya da iki Hı -hı. tanesinin ne yazık ki söylediği tarzda üretim yapmadığı, ilaç Hı -hı. kullandığı, Hı -hı. az da olsa kullandığı tabi ortaya çıkıyor. E, bir ortaya şekilde. çıkıyor. Çıktı. Ha o zaman ne oluyor? Kendi kaybediyor. Onunla tamamen ilişki kesiliyor ve e, evet bir güven suistimali oluyor ama o güven suistimalinde ilişki tamamen kesilmiş oluyor ve bu diğer üreticilere de örnek oluyor. Bakın evet. Hı -hı. yani aslında piyasa kendi orada bir piyasa oluşuyor piyasa kendi türetici taşın altına elini sokuyor ve e, o güveni sarsacak herhangi bir şey olduğunda e, ya o insan itibarsızlaşıyor bu şekilde o grup arasında evet. ve... E, dışlanıyor dışlanmak zaten burada yeterince e, ağır bir şey, ağır bir şey. E, o yüzden hani bir daha da ürününü artık satamamaya başlıyor e, bunu gören diğer üreticiler de eğer varsa da akıllarında hı hı. E, ki zannetmiyorum genellikle çok e, temiz üretim yapan e, ahlaklı insanlar ama varsa da onların arasında e, bu konuda e, şey yapan e, bir takım e, olumsuz düşüncelerse Onlar da vazgeçiyorlar. Ben de o zaman şey yapabilirim diye. Arada bir e, şey oluyor. Bu insanlara gidip ziyaretler yapılıyor. Sohbetler yapılıyor. Türeticiler de, tarafından. Türeticiler Hı -hı. tarafından. Bir de senin ekolojik pazarda da çok bildiğin Hı -hı. bir şey var. Birileri eğer biraz fazla ürün getirirse kapasitesinden Hı -hı. fazla bilirsin Hemen onları evet, artık. Evet. Hemen anlaşılıyor. Tabii tabii. Yani o anlamda e, yavaş yavaş aile gibi olmaya başlıyorsun bu insanlarla. Yavaş yavaş birbirini daha fazla tanımaya başlıyorsun. Öyle bir ilişki kuruluyor. Yani ama bu grupların çok büyük böyle binlerce üyesi olan gruplar olmaması ideal olan. Evet. Küçük ve yerel gruplar olarak kalmaları daha e, temiz Hı. kalmalarını kalmalarında sağlarlar. Tabii yerel aslında. olursa kendi kendilerini besleyecekler ve o zaman Aynen çok Aynen öyle. Bir... Yani merkezileşmek değil. Atıyorum İzmir'de bir tane grup olacağını, İstanbul'da bir tane grup olacağına, Kadıköy'de bir tane, Üsküdar'da bir tane, Avcılar'da bir tane, Zeytinburnu'nda bir tane olması evet. daha ideal olan. O zaman küçük güzeldir evet. ve daha rahat iletişim kurulur Hı -hı. mantığıyla hareket edebiliyorsunuz. Peki böyle sistemi çok e, tıkır tıkır işliyormuş gibi anlattın ama <gülüyor> sorun yaşamıyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Yaşıyoruz şu noktada tabii. E, biz bu e, şeyde e, bir... Üretici anlamında yaşanan sorunları söyleyeyim. Bir üretici tarafında evet. yaşanan sorunları söyleyeyim. En çok sorun şu. İnsanlar o kadar alışmış ki marketten, pazardan gidip parasını bastırıp alışveriş yapmaya. Burada suçlamak için söylemiyorum ama bu bir alışkanlık. Ne yazık ki gıda topluluklarında da insanlar sipariş verdikleri ürünün, sipariş verdikleri ürünün gidip, ben üç kilo domates söylemiştim. 2, 2 kilo da kuru üzüm vardı. Bunu alıp gideceğim mantığıyla hmm. hareket ediyorlar. Halbuki bu böyle bir şey değil. Bir topluluksunuz ve yüz yüze ilişki kurduğunuz, sohbet ettiğiniz. Hani hemen ürününüzü çantanıza doldurup gitmeniz değil. O ürünün nasıl yetiştiği çiftçiyle çünkü oraya çiftçi ürün de getiriyor. Biraz sohbet edebileceğiniz nasıl ekolojik pazarda hmm. aslında tezgahtaki çiftçiyle sohbet etmenin bir güzelliği var. Gıda topluluklarında da aynı şey. Ee, ve insanlar şöyle ha, hmm, ya elmalar böyle miydi? Hmm. Hay Allah falan diye hani bir şekilde e, bu yani bir ürünün çok düzgün hmm. ve e, o beklentilerini devam ettiriyorlar. O ulaşık devam ettiriyorlar. E, ya da e, kesinlikle e, bazen öyle bir şey oluyor ki. Mesela üretici tarafından söyleyeyim. Diyelim bana 15 günde bir gelen siparişte o hafta bir şişe sirke atıyorum. 2 e, kilo domates. E, üç kilo da kuru üzüm siparişi geldi. Hı hı. Şimdi ben Bayındır'da bir dağ köyünde yaşıyorum. Karşıyaka'ya bu ürünü götüreceğim. E, ve 100 liralık benzin yakacağım hı. bu ürünü götürmek için. Ama bu ürünlerin toplam... Şeyi diyelim ödecek olan para karını falan hı hı. koymuyorum toplamda ödecek olan para atıyorum 60 lira hı hı. Şimdi ben 40 lira direkt zarardayım hani benzin yakarak Hem zarardasın hem de ayak izi çok fazla Ayak yani. izi çok benzin fazla Benzin yakıyorsun ee, Tek, şey tek kişi evet yani zaten çok mantıksız evet. benim o ürünü oraya götürmem ee, Çok az sipariş hı hı. verilmesi hı hı. E, çok büyük bir sorun olabiliyor üretici için ee, ve e, o zaman da vazgeçiyor üretici. Yani ben diyor buradan yani evet. bir beş kişi beş tane ürün siparişi verecek de ben de onu paketleyeceğim de yani uğraşmam ki bununla evet. diyor. Şimdi ben hadi uğraşıyorum e, zaten İzmir'e inecekken Hı -hı. onu götürüyorum. 2 gün sonra da arkadaşıma bırakıyorum. arkadaşım da oraya götürüyor. Hani ayak izini de azaltmak için zaten giden birine veriyorum ya da. Hı -hı. Ama ben bunu uğraşıyorum. Evet. Çünkü bunun çoğalması desteklenmesi gerekir. ama çiftçi bununla uğraşmak istemiyor gerçekten Tabii. haklı da haklı. Uğraşamıyor. onun için biz bu modeli e, biraz daha topluluk destekli tarıma yönlendirmeye çalışıyoruz çünkü hı hı. E, ihtiyaç üzerinden e, diyelim 100 kişinin o yıl atıyorum 3 ton domatese ihtiyacı olacak ve bu domatesi almaya bir şekilde garanti verecek dediğinde çiftçi artık 3 ton domates üreteceğim bunun da yeri belli deyip bir kere de o domatesi götürüp ya da işte ne bileyim 15 günde bir toplayıp pay der pay o ihtiyacı karşılayıp götürebilecek bir program yapabiliyor kendine. Evet. E, bu hem dediğin gibi hem e, maliyetleri düşürüyor hem de çevresel maliyetleri düşürüyor. Hı -hı. Hem bunu düşün, e, kotarmaya çalışıyoruz hem de bir depo acaba bulabilir miyiz? E, biraz e, dayanıklı tüketim Hı -hı. maddelerini, dayanıklı gıda maddelerini o depoda ee, şey yapıp saklayıp koruyup Oradan bir şekilde e, dağıtımını sağlayabilir miyiz En büyük problemlerden biri de Herkes taşın altına elini sokmuyor evet. Ki Herkes hizmet bekliyor Ama gıda toplulukları Herkesin iş bölümü yapması gereken Herkesin bir şekilde kasada da durması gereken Çiftçiye parası Şimdi lojistik hı hı. E, Ürün e, siparişlerini alan kişi Şimdi e, ve kasada durup dağıtım yapıp parayı alıp çiftçiye uğraştıran kişi olmak üzere ve çiftlikleri gezip işte oradaki ürünleri belirleyen insanlar olmak üzere bir takım gruplar var. Şimdi bu gruplardaki insanların kendi işleri var. Zaten hayatta bir şekilde bir takım işler yapıyorlar. Çocukları çocukları var ve gönüllü olarak yapılıyor bu işlerin çoğu. E gönüllü olarak yapıldığında tek bir takım insanlara yükleniyor bu gruplarda ve o insanlar bir süre sonra evet, yoruluyorlar. Tabii. Onun için iş bölümünün dönüşümlü olması, herkesin taşın altına elini sokması e, ve e, gıda çeşitliliğini arttırması gerekiyor. O anlamda da e, sorunlardan bir tanesi de bu. İş hmm. bölümünde e, dikkatli olmak. Bir tanesi de yerel ürün meselesi. E, o da diyelim e, pirincinizi İzmir'de pirinç yetişmiyor diyelim. E, ki pirinç işte Artvin'den geliyor ya da Karajadağ'dan geliyor. Şimdi... Çayı ya da pirinci oradan getirmeyin çünkü hani şey olarak e, bölge olarak oralarda yetişiyor, oradan getirtebilirsiniz. Ama işte yumurtayı, peyniri yerelden sağlayabilirsiniz. Evet. Onun için e, mümkün olduğunca yereldeki çiftçilerle bir şekilde işbirliği yapıp onları desteklemek çok çok önemli. O anlamda bu e, toplulukların e, ürün çeşitliliğini e, artırırken yereldeki çiftçileri ...de e, konvansiyonelden doğa dostu hmm. üretime yönlendirmek üzere satış garantisi, şey, alım garantisi vererek hmm. bu ürünleri e, ürettirmeleri çok çok büyük önem taşıyor. Ee, o zaman şey de oluyorsunuz, yereldeki çiftçinin doğa dostu üretmesine ön ayakta olmuş oluyorsunuz. Hmm. Böyle bir sorumluluğu da var. Bir şey daha söyleyeceğim. Lütfen. Topluluk olmak çok önemli bir şey. Sadece gıda da değil. Ben sağlıklı besleneyim. İşte üreticiyi de bir şekilde destekliyorumun dışında bu toplulukların. E, ya benim çocuğum büyüdü. Senin de çocuğun yeni doğdu. Bak benimkinin e, işte bilmem ne e, zıbını çok az kullanıldı. Seninkine vereyim diye. ikinci el takası gibi hı hı. ya da kullanmadıkları eşyaları e, kendi çevrelerinde ihtiyacı olana vermek gibi. E, ya da tohum e, yerli tohum atalık tohum hı hı. takası yapmak gibi. Ya da bilgilenme. İşte ben balkonda domatesi ya da maydanoz da yetiştirmek istiyorum. Bana biraz gelip bir şeyler anlatır mısın? Ya da evimde temizlik malzemesi yapmak istiyorum. Sen nasıl yapıyorsun gibi çok güzel bilgi alışverişleri de oluyor. Çünkü genelde aynı zihniyete sahip olan insanlar birbirleriyle bu tür sohbetler yaptıkları evet. çok zenginleştirici de Tabii. oluyor bu topluluklar. O anlamda sadece gıda topluluğu değil aslında bir topluluk bir dayanışma. ...grubu oluşturmuş Tabi Tabii yani oluyorlar. sosyal bir... E, ...orada şey de var... Evet. ...sosyalleşme ve e, bağ kurma alanı. Aynen öyle. Bu topluluk destekli tarım... E, ...senin anlattıklarından anladığım kadarıyla... ...hem gıda topluluklarını çok besleyecek bir şey... ...katkısı olacak bir şey... ...hem de bu dayanışma ayağında... ...hem türeticiye... ...hem işte e, üreticiye... ...çok ciddi katkısı olan bir şey. Evet. Çünkü çiftçinin... E, riskine ortak olup çiftçinin o topluluk için üretim yapıyor olması bu bahsettiğin olumsuz e, durumlardan da kurtarıyor sanki çiftçiyi değil mi? Hani ben 5 tamam kilo olarak, şey için mi? Yani tabii riski paylaşmak e, çiftçiyi e, şey anlamında, e, kendi refahı anlamında e, ve stresi anlamında tabii ki kurtarıyor. Ama orada riski paylaşmak aynı zamanda biraz önce söylediğim gibi uzmanlık desteği vermek evet. anlamında da çok önemli. Çünkü e, ben işte yıllardır ekolojik tarımla ilgilenen biri olarak e, bu konudaki uzmanlara rahatlıkla ulaşabilirim. Ama benim çevremdeki çiftçiler ulaşamazlar. Yani geleneksel ilaçlar ve e, atalarından e, duyma ilaçları kullanma konusunda benim de onlardan öğreneceğim Tabii. çok şey var ama o bilgi... Çoktan bir sürü yerde yok olmuş durumda ne yazık hı hı. ki ilaç atar kurtarırım diye düşünen çok fazla çiftçi var. Ama ben domatese gelen e, mantar hastalığını ya da üzüme gelen mantar hastalığını çok az kükürtle halledebilirim diyen çiftçi de var. Aa, yok e, bunun yerine başka ne kullanabilirim acaba deyip kafa yormayan ve bunu uzmana danışmayıp işte ilacı basan çiftçi de var. O yüzden bu uzmanlık desteği de. Çiftçi açısından çok rahatlatıcı olabiliyor doğa dostu. Nasıl ben bu sorunla başa çıkabilirim? Peki nasıl topluluk olacağız? Hem şehir ayağı hem kırsal ayağı. Yani o senkronizasyonu nasıl yapacağız? Evet çok güzel bir soru. Çok fazla gelen bir soru. Nasıl topluluk olacağız? toplulukları.org diye bir site var. Buğday derneğinin oluşturduğu. Bu bir rehber niteliğinde bir site. E, gıda topluluklarının nasıl işlediği, nasıl kurulduğu, nereden başlamak gerektiği, Türkiye'deki gıda toplulukları, e, nasıl çalıştıkları, hangi modelleri e, baz aldıkları konusunda bilgi veriyor bu site. E, ama e, yani bu siteden dışında e, benim önerim, e, bu toplulukları oluşturmak isteyen insanların küçük başlamaları yönünde. Yani ben bütün ihtiyaçlarımı bu topluluktan karşılarım diye girişmesinler en başta. E, i̇ki ürünle birkaç çiftçiyle e, başlasınlar. Çünkü çok e, farklı sorunlarla karşılaşacaklar. Ve e, o sorunları küçükken... Küçükken çözmek çok daha kolay. Ee, daha sonra yavaş yavaş ürün çeşitliliğini arttırıp, yavaş yavaş çiftçi sayısını arttırıp, sorunları çözerek devam etmelerinde yarar var. Ee, bu motivasyon açısından da çok önemli. Ee, aynı zamanda üye sayısı olarak da küçük başlamalarında yarar var. Diyelim işte... Kendi apartman komşularıyla da başlayabilirler insanlar e, iş arkadaşlarıyla ya da akrabalarıyla çok yakın arkadaşlarıyla başlayabilirler. Ama orada biraz da şey de önemli mesela işte Kadıköy çevresinde oturan insanlar çünkü lojistik açıdan çok önemli işte atıyorum avcılarda oturan bir insanla e, Kartal'da oturan bir insanın bir gıda topluluğu kurması gerçekten e, neredeyse im imkansız bir şey hani aynı iş yerinde çalışmıyorlarsa. O anlamda e, yerelde bir araya kolay gelebilecek insanların grupları oluşturmaları çok daha kolay. Çok teşekkür ederim Oya. Cum. Rica ederim size. Gıda Toplulukları.org sitesini de mutlaka ziyaret edin. Evet, Tohumda Nasıl Da Ekolojik Yaşam Programında bu hafta Oya Ayman'la gıda topluluklarını, topluluk destekli tarımı ve nasıl topluluk olabileceğimizi konuştuk. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın